بسم الله نحمده ونستعينه بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد Evet şimdi şunu onlar Tekfir meselesini işliyoruz tekfire engel olan bir Müslümana kafir demeyi engelleyen engellerdeyiz. Geçen haftalarda tevhille e, tevhille okuduk. Başka ne okumuştuk? Hata. Hata ile tevil şartlarını, engellerini okuduk. Bu haftada inşallah üçüncüsü ikrah. İkrah engeli. İkrah Bir kişinin yaptığı fiilde veya Söylemiş olduğu sözde Serbest iradesini kaybetmesi Serbest iradesini kaybet, kaybetmesi Zorla ikrah altında kalarak Zorlanarak söylemiş olduğu Söz veya yapmış olduğu fiildir Kişinin işte Zalimler tarafından Başındaki işte Yani devlet Tarafından olabilir ne bileyim Ee, askerler tarafından olabilir veya işte işkence yapan aklınıza ne geliyorsa onlar tarafından olabilir zorlayarak işte ya kendisinin ölümüyle alakalı ya uzuvlarının kesilmiyle alakalı e, ya farklı şiddetli işkencelerin tehdidiyle alakalı bir sözü söyletmek veyahut o fiili yaptırmaya e, denilir. İkrah bununla alakalı e, ikraha yani en büyük delil olacak ayet Nahl Suresi 106. ayet ki bu ayetin üzerinden hep e, ikrah meselesi şecerelenmiş. İkrah meselesi günümüze kadar gelmiş. Ayet Ammar bin Yasir radiyallahu an hakkında nazil olan bir ayet. Ayetin sebebi nüzulü e, daha doğrusu yani inmesine vesile olan, sebep olan Ammar bin Yasir radiyallahu an. Ayet şu Allahu Teala şöyle buyuruyor. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman Velakin men shereha bil kufri sabaran fe aleyhim min allahi ve lehum adabun azim Kim Allah'a imanından sonra tekrar inkar ederse küfre girerse ancak zorlanar, zorlanır bir halde olursa ve kalbi de imana iman ile mutma'in bir halde olursa Yani Allah'ı inkar ediyor ama zorlanmaktan dolayı, zorlanma sebebiyle kalbi de imandan mutmain. Yani Allah'a ve Resulüne karşı iman dolu kalbi olduğu halde kendisini zorlaması sonucu ağzından bir küfür sözü çıkarsa kişinin bu kişi müstesna. Fakat kalbini küfre açan, yani ne demek? İmandan sonra tekrar küfre giren, kalbiyle de niyetiyle de her türlü küfürden razı olan فَاَلَيْهِمْ غَدَبٌ مِّنَ اللّٰهِ Ondan üzerine Allah'ın gadabı vardır. «Ve lehum azabun «Ve büyük azap «Onlar içindir». Şimdi burada şu ibare çok önemli. «Illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun bil iman» «Ikrah altında ama kalbi mutmain» «Iman ile». «Allaha ve Resulüne olan iman ile kalbi mutmain» «Olduğu halde söyleninen sözlerin «Bir vebali yoktur» manasına gelen bir ayet. Ayetle alakalı yapılan tefsirler var. Şimdi onlara biraz göz atacağız. Yani ikrah şu şekilde anlayacağız. Kişiye küfür olan bir sözü veya küfür olan bir ameli zorlama yolu ile yaptırmaktır ikrah. i̇bn Kesir demin okumuza, okumuş olduğumuz ayetle alakalı şöyle söylüyor. Kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde yani imana Allah'a ve Resulüne olan iman ile kalbi tatmin olmuş olduğu halde dili ile söylediği şeylerden kişi istisna edilir. Müşriklerin kendisine yaptığı ağır işkenceler ve eziyetlerden sonra... Zorladıkları şeyi ikrah altında dili söyleyen Ammar bin Yasir misali. Fakat kalbi bunun hilafına Allah'a ve Resulüne karşı iman ile doluydu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi alakalı bir söz söyledi ama kesinlikle kalbi imanla doluydu. İbn-i Abbas radıyallahu anh da bu ayetin Ammar bin Yasir radıyallahu anh ile hakkında nazil olduğunu bildirmiş. Müşrikler Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ı aldılar. Ona çok ağır işkenceler yaptılar ve istedikleri şeyi söylemesi hususunda onu zorladılar. O da kalbi imanla dolu olduğu halde bunu söyledi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve başından geçen anlattığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona şu soruyu sordu. Sen bu sözü söylerken kalbin ne haldeydi? Bu sözü söylerken kalbin ne haldeydi? O da dedi ki ey Allah'ın Resulü Allah'a ve Resulüne olan imanla doluydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki şayet tekrar sana işkence yapacak olurlarsa sen de tekrar söyleyebilirsin. Onlar dönerse aynı şey sen de dön aynı şeyine diye bir ibare kullanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demek? Onlar tekrar sana bu hususta seni alıp işkence yaparlarsa bana e, yakışmayacak bir sözü söylenen hususunda ne yapabilirsin? Kalbim iman ile doluysa bu sözü söyleyebilirsin diye Ammar radiyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ruhsat veriyor. Yani ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olmadığını söyledi, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendisi yani asıl manada, kasıt olarak yapıldığı takdirde dinden çıkartacak bir küfür ile itham ettirdiler. Yani sonuçta kişiyi dinden çıkartan bir itham vardı orada. Ki Ammar bin Yasir radıyallahu anh gözünün önünde annesi şehit edilmiş, babası şehit edilmiş, kendisi de neredeyse öldürülecek durumda o, o şekilde eziyetlere tabi tutulmuş. Bundan sonra bu e, ruhsatı kullandı. Yani direkt Hiçbir kılına da zarar gelmeden, daha böyle bir fıtıkta ben hemen ikrahı kullanayım demedi. Yani ağır işkenceler altında kaldıktan sonra en son bu ruhsatı kullandı. Evet. İslam alimleri bu ayetten ve Ammar bin Yasir radiyallahu anh'ın başından geçen bu olaydan sonra ikrahı İslam'da kabul etmişler. İkrah e, İslam'da yapılabilecek bir amel ama tabi şartları var, gereçleri var, nasıl olacağı var bununla alakalı inşallah konuşacağız ama şunu söylemek istiyorum yani ikrahı, ikrahtan dolayı küfür sözü söylemeyi küfür amelini yapmayı almak gerekli değildir, faziletli değildir, sabretmek gerekirse o hal üzere ölmek olan daha evladır, daha faziletlidir kişi yaparsa, o sözü söylerse yani dayanamayıp ve o fiil işlerse kişi o ruhsatı almış olur. Yoksa eftal olan eftal olan o hal üzere sabredebilmektir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki tüm sahabeler, övgüye layık olan tüm sahabeler çoğu çoğu diyelim sabretti. kendisine yapılan işkenceler altında dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Allahu Teala'ya karşı bir şey söylemediler. Kimisi o uğurda şehit düştü, kimisi de ağır işkencelerden sonra kurtuldu. Bunların başında Bilal radıyallahu anh, Bilal Habeşi radıyallahu anh ...Habbab bin Eret radiyallahu anh... ...Habib bin Zeyd radiyallahu anh... ...Habib bin Zeyd... ...Museylemetül Kezzab aldı kendisini... ...çok yani şiddetli şkenceler yaptı. Hatta ondan sonra... E, ...rivayetlerde öldüğü söyleniyor yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inkar etmediği için. Yani birçoğu... ...ölümü göze ön alınarak... ...bu ruhsatı kullanmadılar. Ya yani bu şu manaya gelmez ruhsat kullanılacak da... Yani ...bu dinde bir ruhsattır. İsteyen kullanabilir ama evla olan... ...faziletli olan üstün derece olan sabretmektir. Allahu Teala bizleri böyle şeylerle karşılaştırmasın. Karşılaşırsak da inşallah gereken sabrı inşallah Rabbim bizlere versin. Yani o gün Mekke'li müşriklere veya Peygamber Efendimiz'deki sahabe dönemindeki sahabelere yapılıyordu ama bugün de çok farklı bir şey değil. Bugün de Suriye'deki Müslüman kardeşlerimize aynı şeyler yapılıyor. Kimileri hani e, sabredemeyip O zalimlerin isteklerini söylese de Allah'ın izniyle çoğu insanlarla, çoğu Müslümanlar da o zalimlerin istediklerini söylemeyip şehit düşüyorlar. Allah Azze ve Celle onları korusun. Amin. Evet bununla alakalı hatada, hataya da daha önce delil olarak sunmuş olduğumuz şu hadis en baştaki delillerimizden birisidir. Resulullah s.a.v. Ebu Zerbatıya Allah'ın ta'ya rivayet etmiş olduğu hadiste diyor ki Allah azze ve celle ümmetinden hatayı, unutmayı, hatayı unutmayı ve zorla yaptırılan şeyleri ne yaptı? E, mükellefiyetini kaldırdı. Onu Allah azze ve celle ümmetinden e, ümmetin üzerine onu eee çevirdi diyor o sure esasında. Şimdi zorla yaptırılan şeyler ikra altına giren şeyler. İkra altında yapılan şeylerin hepsi e, kısımlarına göre, derecelerine göre yapılması caizdir. Yine başka bir ayette Allah Azze diyor ki müminler müminleri bırakıp da kafirleri veliler edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah'tan hiçbir şey yoktur. Yani Allah'tan hiçbir yardım yoktur. Ancak burası konumuzla alakalı kısmı ancak onlardan korunma gayesiyle sakınmanız başka. Yani onlardan korunma gayesiyle sakınmanız ne demek? Yani hoş olmayan aslında yapılması caiz olmayan bir ameli yapmanız ki bu da iki altına alınır girmiş oluyor. Allah sizi kendisinden sakındırır. Varış da Allah'adır. Al-i İmran suresi 28. ayet. Taberi İmam Taberi bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Şayet kişi onların sultası altında kalırsa <gülüyor> ve canlarına gelecek bir zarar ile tehdit olunursa o zaman dilleriyle onlara dostluğu izhar eder, düşmanlığı ise gizlerler. Öyle bir şey olur. Diliyle onlara karşı dost olduğunu sanki gösterirsin. Kendini koruma altına almak için. Kalbinle de düşmanlık onlara izhar, düşmanlık edersin. Onların küfrüne hiçbir şekilde katılmazlar. Ve hiçbir Müslümana karşı da onlara yardım etmezler. Bu ayeti de bu şekilde anlamamız gerekiyor. Tamam diyelim ki çok zor durumdayız. Tamamen etrafımızı kafirler kuşatmış. Kafirlerin içerisinde yaşıyoruz. Hiçbir şekilde kurtuluşumuz yok. Ha, kendimizi emniyete alabilmek için, kendimizi onların zulmünden korumak için bazı şeyler yapılabilir. Buna da kimileri takiye demiş, kimisi ikra altında yapılan ameller demiş. Farklı farklı şeyler söylenilmiş. Yine ayetin tefsiriyle alakalı Kurtubi de şöyle diyor. Mümin bir kişi kafirlerin arasında ikamet eder ve canına kastedilmesinden korkarsa kalbi iman ile dolu olduğu halde onları diliyle oynatabilir Kalbin iman doluysa onlara ne yapar? Diliyle yalan söyleyebilir. Yani onların istedikleri şeyi söyleyebilir. Kendini korumak için yapılan bu amel tukiye ayette geçiyor ya. Ayette illa en tetteku minuhum tukah. Ancak onlardan kendinizi sakındırmanız için o tukah denilen tukiye manasında. Yani kendini sakındırmak için, korumak için söylediğin söz veya yaptığın amel. Kendini korumak için yapılan bu amel ki buna Türkçe diyoruz ancak korku, ölüm tehdidi, uzuvların kesilmesi veya şiddetli işkence altında kalınırsa yapılması caizdir. Korku, ölüm tehdidi, uzuvların kesilmesi veya şiddetli işkenceye tabi tutulacaksın diye tehdit ederlerse ancak yapılabilir. Bir kişi küfür sözü söylemeye zorlanırsa faziletli olan sabredip söylememesidir. Kendini korumak için söylenmesi vacip değil ancak caiz olur. Yani bir kişi derse ki ya sen kendini korumak için bunu söylemen gerekliydi niye kendine zulmettin de işte bu kadar işkence gördün? Yani bu gerekli lafzı yani vacip lafzı değil. Caizdir söyleyebilirsin ruhsat var dinde ama azimet olan faziletli olan sabredip o sözü söylememek i̇bn Abbas radıyallahu anh yine ayette geçen o Tukkiye lafzıyla alakalı diyor ki, Tukkiye dil ile konuşmak, kalp ile mutmain olmaktır. Yani dil ile söylediğin şeyi söyle ama kalbin neye mutmain ise sen o hal üzeresin diyor. Şimdi, Ehli Sünnet ikrahı kabul etmiş. Dinde ikrah vardır. İkrahın e, gerektirdiği şartlar yerine uygularsa kişi, kişinin ikrahı alması yani ikrah altında amel etmesi, bu ruhsatı e, alması caizdir. Bunun şartları var. Yedi tane şart zikredilmiş. Bazı kitaplarda daha farklı e, şartlar da söyleniyor. Ki en barizleri bunlar. Birincisi kişiyi zorlama altında tutan kişinin yapmak istediğine güç getirilebilir olmasıdır. Şimdi diyelim ki Ahmedi birileri tehdit ediyor. Ahmet'i aldılar birileri tehdit ediyorlar. Tehdit eden merci söyledi şeyi tehdit etmiş olduğu o şeyi yapacak güçte ise olabilir. Eğer diyelim ki geldi bizi birisi tehdit ediyor. Tehdit et, bizi tehdit eden kişi bize o söylemiş olduğu şeyi yapacak güçte değilse kişi kesinlikle ne yapamaz? Onu söylemiş olduğu şeyi söyleyemez. Yani teketekler birisi gelmiş seni tehdit ediyor. Onunla mücadelesini veresin söylemezsin. Ama diyelim ki gerçekten bu hususta gücün yok ve karşı tarafta tehdidini yapacak o zaman farklı. İkincisi zorlanan kişinin yani ikrah altında kalan kişinin bundan kurtulma ihtimalinin olmaması. Bu ikrah altında kim kalmışsa yani e, kafasındaki düşüncesine göre ben bu sözü söylemeden kesinlikle buradan kurtulamam diye bir inancı varsa o zaman ancak söyleyebilir. Şunu eğer düşünürse ya yani iki gün üstün sabresem bunlar zaten beni bırakır derse o zaman da ikrah altındaki o sözü söyleyemez. Bunlar hep ikrahın olması gereken şartlar. Üçüncüsü zorlanan kişinin istenen şeyi yap, yapmadığı takdirde tehdit edildiği şeyin başına geleceğine kanaat getirmesi. Zorlanan kişinin istenen şeyi yapmadığı takdirde. Yani diyelim ki birisi bizi bir hususta zorluyor. Biz onu yapmazsak eğer o tehdit etmiş olduğu şeyi bizim başımıza kesinlikle getirecek. Bundan emin olacağız. Birileri bizi tehdit edebilir. Bak seni işte şu sözü söylemezsen ölüm tehdit ediyorum. Veya işte malını alacağım. Veya işte şuranı keseceğim, buranı keseceğim diye bir tehditle karşı karşıyayız. Biz bu tehdidin farazi olduğunu, bu sadece konuşuyor. Bunun sözünde bunun dilinde var. Bu bize bir şey yapamaz. Kanaatini taşıyorsak yine bunu yapamayız. Ama kanaatimize göre bu dediğini yapar işte bizi tehdit eden kişi söyle onun söylediğini yapmazsan dediğini yapar, bizi öldürür veya elimizi keser, kolumuzu keser diye düşünüyorsan o zaman yapabilirsin. Yine dördüncü şart, belayı defedecek miktar dışında zorlandığı şeyi yapmaya veya söylemeye devam etmemesi. Diyelim ki bizden bir sözü söylememiz istiyor. Bir sözü söylememiz istiyor. Onu söyleyip meseleyi orada bitirmemiz lazım. Yani hala yani bizi tehditten kurtaran kelimelerle yetinip, üzerine daha fazla koymamamız lazım. Yani sahabe döneminde işte sahabeler yapılan işkencelerde gibi işte şunu söyle işte peygamberin Allah'ın Resulü olmadığını söyle seni bırakalım. onlara o sözü söylediler kurtuldular. Hani daha fazla sürdürmediler aynı sözlerini. Onun için tehditten kurtulma anına kadar ancak sözü söylerdi. Ondan sonra o sözü devam ettirmeyiz. Küfür olan sözü söylemediği veya fiili işlemediği müddetçe kişinin tehdit edilen cezaya katlanma gücünün olmaması. Yani bir ceza ile tehdit ediliyor. Bir işkence ile bir azapla tehdit ediliyoruz. Ve bizi tehdit etmiş oldukları şeye gücümüz yetmiyor. Gücümüz yeten bir şeyle tehdit ediliyorsak yine ikrahın altındaki o ruhsat alamayız. Mesela şu sözü söylemezsen sana 50 sopa vuracağım. 50 sopa yemeye herkesin gücü yeter. Yani ki eline 50 tane vuracağım. Veya şey işte bir suratına bir tokat vuracağım gibi böyle gücümüzün yetmiş olduğu tehditleri altından kalkabileceğimiz e, tehditleri ne yapacağız? Kesinlikle o durumlarda o sözü söylemeyeceğiz ve o fiili yapmayacağız. Ancak gücümüzün yetmeyeceği tehditlerle tehdit edilirsek bu ruhsatı alabiliriz. Şiddetli işkence, organların kesilmesi, ateşte yakılma Öldürme gibi cezalar bütçetirilmeyen cezalara misallerdir. Bilindiği gibi bu konuda kişinin mazur sayılacağı ayet Ammar bî Yasir hakkında inmiştir. O anne babası öldürülüp kendisinin de yüce Allah yolunda işkenceye maruz kalması neticesinde kendisinden istenilen sözü söylemiştir. Şimdi bunu niye burada bize hatırlatıyor? Şunu bilmemiz gerekiyor. Bizler bir zulüm altında, bir işkence altında, bir tehdit altında kalabiliriz. Böyle bir şeyler, böyle bir şeyle karşılaşabiliriz karşılaştığımız ilk anda karşılaştığımız ilk anda hemen bu ruhsatı kullanıp da onların her istediğini söyleyeyim her dediğini yapayım değil de gücümüzün yettiğince ki Ammar bin Yasir olayında zaten bu ikrah ehl-i şey, e, e, tüm Müslümanlara ruhsat verildi onun için Ammar bin Yasir burada örnek alarak gücümüzün yettiğince katlanıp gücümüzün yetmediği yerde bu ruhsatı almamız gerekir. Evet yine altıncı şartsa Zorlama bittiği andan itibaren Müslümanlığı zahiren göstermesi gerekir. Tehdit bitti, zorlama işkence bitti, o andan itibaren tekrar onların söylemiş olduğu sözün aksine kendi İslam'ını izhar etmesi gerekir. Müslümanlığı izhar ederse İslam üzeri olduğu kabul edilir. Ancak zorlamadan sonra küfrü izhar ederse küfür fiilini işlediği ve sözünü söylediği andan itibaren kafir olduğuna hükmedilir. Tamam, şey işkence ve ...zulüm altında bir sözü söyledi... ...bir sözü söyledi... ...ama zulüm bitti işken de bitti... Kendisinin tehdit, ...kendisinden de tehdidi kaldırdılar... ...rahata kavuştu hala da... ...aynı şeyin üzerinde... ...hiçbir şekilde İslam'ı izah etmiyor... ...o zaman bu kişi... mürset hükmüne düşmüş olur... ...ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...neydi o sahabenin adı... ...Mekke'ye iman ettikten sonra... ...tekrar Mekke'ye dönüp... ...Mekkelilerin işte tehdidinden sonra... ...dinden çıkıyor... Ve ta ki Mekke'nin fethine kadar da Mekke'nin fethine kadar da Mekke'li müşriklerden kurtulmasına rağmen Medine'ye hicret etmiyor. Medine'ye gelmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinin günü Kabe'nin örtüsüne sarılı dahi bulsanız öldüreceksiniz diyor sahabeden. O sahabeyle alakalı Osman radıyallahu anh'ın himayesi altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına getiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda işte tevbesinin kabul edilmesi isteniliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet bekliyor cevap vermiyor. Ondan sonra kimsenin müdahale etmediğini görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Özrünü kabul ediyor. Tevbesini, tevbesi kabul olmuyor. Ve diyor ki içinizden birisinin onu kalkıp kılıcıyla öldürmesini temennettim ettim diyor. Sahabeler diyor ki ey Allah'ın bize bir işaret verseydin de onu öldürseydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir peygambere işaretle hainlik yapmak yakışmaz diye söylüyor. Yani burada ne var? ikrah altında söylemiş olduğumuz sözü devam ettirmeyeceğiz. O, o zulümden kurtulur kurtulmaz tekrar Müslüman olduğumuzu açığa çıkartacak ameller yapacağız. Müslüman olduğumuzu izhar edeceğiz. O sahabenin yapması gereken neydi? Mekkeli müşriklerin zulmünden kurtulur kurtulmaz tekrardan Müslümanların yanına katılmasıydı ki katılmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu o şekilde cezalandırdı. Evet. 7 şartsa cezanın veya azabın bilakis ikrah altındaki ikrah, ikrah altındaki kişinin bedeniyle yapılacak olması. Yani kim tehdit ediliyor, o tehdidi kim sahipse o ancak o sözü söyleyebilir. E, malını almak veya akrabalarından herhangi birisinin bedeniyle tehdit edilmesi durumunda küfür sözü söylemek veya yapmak caiz değildir. Yani... İşte tüm malına el koyarız. Arabanı alırız, evini alırız gibi tehditlerden dolayı, mal ile alakalı tehditlerden dolayı kişi ne yapamaz? Küfür sözünü söyleyemez. Veyahut çocuğunu öldürürüz, babanı öldürürüz, babanın kolunu keseriz, işte çocuğunun gözünü çıkartırız gibi tehditlerden dolayı da böyle bir şey söylenilmeyecek. Yani tehdit edilen kişi ancak kendi bedeniyle alakalı, kendi bedeniyle alakalı böyle bir şeyin altına girebilir. Allah hala bununla alakalı farklı şeyler söyleyen alimler de var tabi. Hani kişinin akrabalarının tehdidi de kendisi için bir ikrahtır diyenler var. Vaktimiz yeter ki o mesele hakkında da inşallah konuşacağız. Alimler, Ehl-i Sünnet alimleri kafirlerin yanında hapsedilip korku altında tutulan kişinin küfür sözü söylemesi sebebiyle tekfir edilmeyeceğini kararlaştırmışlardır. Yani bu ikrah şartı kişinin üzerindeki mazereti açığa çıkartan bir şart. Çünkü korku altında esareti devam ettiği sürece kafirler isteklerini kendisine yapabilirler. Yani kişinin esareti devam ettiği sürece, devam ettiği sürece aynı işkenceyi, aynı zulmü devam ettireceklerinden dolayı bu konuda kişi orada bulunduğu müddetçe mazur sayılmıştır. <gülüyor> ancak küfür sözünü güven içinde olduğu halde söylediğini bili söylediği bilinirse, bu kişi de Allah muhafaza mürted olmuş olur. Evet. Şimdi, e, şunun üzerine durmak gerekiyor. Demin dediğimiz gibi, bu e, ikrah altında kalıp, Bu Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün ruhsat olarak vermiş olduğu bu sözü söylemek veya fiili yapmak ruhsattır, azimet değildir. Yani eftal olan kişinin e işte sabretmesi, sebat göstermesi faziletli olan kişinin sabretmesidir ki Allah Azze ve Celle'nin müminlerin sabretmesi için e ayetlerinde Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'de bazı hadislerinde, önceki kavimlerde yaşanan bazı olayları müminlere bildirmiş, dile getirmiş ki Müminler başlarına gelen şeye sabretme çabasında olsunlar. Sabretmeye gayret etsinler. Mesela Burç suresini hepimiz biliyoruz. Orada Ashab-ı başına geçen hadise var. Orada binlerce, on binlerce, yüz binlerce Müslüman, mümin, Allah'ın birliğine, varlığına iman eden kişi sırf Rabbim Allah dedikleri için ne yaptılar? İkrah ki öyle bir ikrah nasıl bir ikrah? Önlerinde yani ikrah. Allah'ı kabul ettiğini söylersen direkt seni o hendeklerin içine atacaklar. Yani bir adım sonra öldün. O kadar yani apaçık bir ikrah altındasın. Ona rağmen onlar sabrettiler. sabrettiler Kadınlı çocuklu, yaşlılı gençli bütün hepsi topyekun yüz binlerce kişi bu şekilde ne yapıldı? Canlı canlı ateşte yakıldılar. Onlar ne yapmadılar ama onlar ikrahı alıp da Veya işte onlar sözümüzle tamam Allah'ı inkar edelim veya peygamberine şöyle söyleyelim deyip bunu kabul etmediler. Ki Allah Azze ve Celle de bunu övgüyle, bu müminleri övgüyle Kur'an-ı kitabında bizlere ne yapmış, anlatmış. O zaman bize buradan bir işte çağrıştırma var. Bu eftal olan nedir? Sabretmek, sabah göstermektir. Allah Azze ve Celle yine de diyorum bizleri böyle şeylerle karşılaştırmasın. Karşılaşırsak da inşallah bizlere sabretme gücü versin. Bruk suresinde Diyor ki Allah Azze ve Celle Kutile ashabul uhtud Ennari datil vekud Idhuhum aleyha ku'ud Vahum ala ma yifalune bil mu'miniene Şuhud Vema naqamu minhum illa en yu'minu Billahil azizil hamid Evet Müminleri yakmak için Hendek kazıp içinde alevli ateş Yakanları Allah Azze Celle lanetlemiştir o vakit ateşin etrafında oturmuş, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. وَهُمْ عَلَى... وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شِهُودِ Müminlerin işte ateşin içine atıldıklarını, ateşin içinde yandıklarını o hendeklerin etrafına işte sandalyeler veya ne bileyim e, tahtlar kurmuşlar, döşekler sermişler o hendeklerin etrafına, müminlerin içlerine at, atılmasını ve içindeki yanış şekillerini izliyorlarmış. Allah Azze ve Celle'ye Bunu zikrediyor. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَمِيدِ Ve onlardan ancak aziz ve hamid olan Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam aldılar. Başka hiçbir şeyden dolayıdır. Onlardan ancak aziz ve hamid olan, yani bir olan Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam aldılar. Onlar Allah'tan başka ilah yok dediler, çukur atladılar. Ama ikrah şeyini kesinlikle almadılar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabredip, sebat etmek için bizlere bir hadiste... Ki bu hadiste Habbab bin Eret radiyallahu anhın rivayet etmiş olduğu bir hadis. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ile geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ediyoruz kendimizi. Ve huve mutevessidun burdeten lehu fiyazillil kabe. O da diyor Kabe'nin gölge kalan kısmında hırkasını başının altına almış yatmaktaydı. Kulnâ lehu elâ testemsiru lennâ elâ teduullâha lennâ. Dedik ki diyor ey Allah'ın Resulü, ne zaman Allah'ın yardımı gelecek, ne zaman Allah'a bizim için dua edeceksin ki bu işkenceleri çekmeyelim, bu zulümleri çekmeyelim. Habbab bin Eret radiyallahu anh'ın bu sözü söylediğindeki hali müşrikler kendisine daha işkenceyi yeni bitirmiş. İşkence yapmışlar kendisine, yeni bitirmiş. Kendisini ateşten koruların üzerine yatırmışlar. Sırtında... O işte korların üzerine sırtından çıkan o irinlerin, kanların vücudundan çıkan sular o koru, ateş korularını söndürmüş. Ve vücudunda sırtında böyle yani yumruk kadar böyle oyluklar, boşluklar açılmış. Yani o derece bir şiddetli işkenceden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş Allah'ın Allah yardımını istiyor. Yani öyle basit iki tokaktan dolayı gelmemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Ey Allah Resulü aç kaldık. Niye dua etmesin dememiş. Yani çok şiddetli işkenceden dolayı gelmiş Allah'ın yardımını istiyor. Buna rağmen Resulullah'a <gülüyor> demiş olduğu sözü. Dur ki kenecun fi men qablakum yuqtaru fi'l ard. Sizden önceki ümmetlerde diyor, kişi alınırdı. Mümin bir kişiyi alırlardı. Fe yu'alu fihi fe Sonra diyor demirden testereler getirirlerdi. Feyudav ala ra'sihi fe yashaq Tab o demir testereyi başına koyarlar, takip ediyor, testere ayaklarından çıkardı. Yani kişiyi ikiye bölerlerdi. Sırf Rabbim Allah dediği için, Allah'a iman ettiği için. Ve men yasudduhu zalike Ve diyor ki bu ona yapılan şey kesinlikle onu dininden çevirmezdi. Yani asla ve asla dininden kesinlikle taviz vermezdi. Ve yumshatu bi amshatil Onlar diyor demir taraklarla tarandılar. Ma dun lahmihi min azmi ve asab diyor ki onların vücutlarında derileri, etleri, kemiklerinden ayırt edilirdi. Yani o demir taraklarla kemiklerini dahi ne yaparlardı? kazırlardı. Ve evet. men yasuddu zalike an deyni. Ve diyor ki bu yapılan şeyler de onları dininden çıkartmaya sebep olmadı. Onlar yine dinlerin üzerine sabrettiler, kaldılar. Vallahi le yetamanna hadha al-amr <gülüyor> hatta yasir min San'a ila Hadram, la yakhafu illa Diyor ki Allah'a yemin olsun ki bir kadın Sanadan Hadramev'te kadar gidecek ve hiçbir korkusu olmayacak. Yani İslam ümmeti, İslam toprakları o hale gelecek. وَلَاكِنَّكُمْ testacilun Fakat diyor siz acele ediyorsunuz. Siz acele davranıyorsunuz. Yani sahabenin bu durumda olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine nasihat ediyor. Sabretmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine önceki ümmetlerde geçen o müminlerin, Müslümanların başına gelen olayları anlatıyor ki Müslümanlar bulundukları durumdan daha fazla sabretsinler diye. Şimdi burada, o zaman burada biz ne anlıyoruz? Ruhsatı almak, eftar olan değil, eftar olan bu tip işkenceler dahi olsa, eziyetler dahi olsa, zulüm dahi olsa sabretmek. Eftar olan sabretmek. Ama dinde böyle bir ruhsat verilmiş, böyle bir durumla karşı karşıya kalanla ruhsatı almasında bir sakınca yoktur. Bunun misali çok yani, bununla alakalı çok şeyler var. Ee, daha anlatılmış. Mesela Ömer radiyallahu anh'ın hilafeti döneminde Abdullah bin Huzafe el-Sehmi radiyallahu anh ee, Rum diyarına gönderiliyor kendisi. Bir ordunun başında ve esir düşüyorlar. Rum, tarafı, Rum tarafından esir alınıyorlar ve arkadaşlarıyla beraber Rum kralının önüne getiriliyorlar. Rum kralı e, işte kendilerinin Hristiyan olmasını talep ediyor, istiyor. Onlara teklif ediyor. Onlar kabul etmiyor. Ondan sonra emiriniz kim, başınız kim diyor. Abdullah bin Huzafe radıyallahu anhini çağırıyorlar. Resul, e, Abdullah bin Huzafe geliyor. Diyor ki e, ya Hristiyan olursun ya da diyor seni asarım. Diyor ki elinden geleni yap. İlk önce kendisini bir işte e, tahtanın üzerine çiviliyorlar. Ve uzaktan ellerine, ayaklarına denk gelmeyecek şekilde korkutmak maksatla o katılmasını söylüyorlar. Ondan sonra birkaç tane o ok katınca ondan sonra kral diyor ki indirin yanıma getirin. İndiriyorlar, yanına getiriyorlar. Dört hala daha dönmeyecek misin? Diyor ki kesinlikle. O zaman kral büyük bir kazanın içerisinde bir ateş yaktırıyor ve Abdullah bin Muzafe'nin ashabından iki kişiyi alıyor gözün önünde. Onlara ilk önce sunuyor Hristiyan olun. Onlar kabul etmeyince onları ikisini de yakıyor. Diyor ki yahut Hristiyan ol ya da aynı şekilde seni de yakarım. Diyor ki kesinlikle olmam. Tekrar hani e, sözünü reddedince tam bunu dalın götürün yakın diyor. Tam içeri atacaklar oraya götürülürken Abdullah bin Muzaffer radıyallahu anh ağlıyor. Kral diyor ki durun. Bana getirin diyor. Herhalde diyor Hristiyanlığı kabul edecek. Zor bir durumda kaldı. Abdullah bin Muzaffer radıyallahu anh getiriliyor. Diyor ki neden işte kabul ediyor musun Hristiyanlığı? Yok neden ağladın peki? Diyor ki Yani ben isterdim ki vücudumun üzerindeki tüyler, kıllar adedince Allah yolunda eziyet ve işkence çekilerek öldürüleyim. Ben kazana atılacağım, bir anda şehit olup gideceğim, bir anda ölüp gideceğim. bunu ağlıyorum diyor. Krala vermiş olduğu cevap bu. Kral tabi bunlar etkilenince diyor ki senle bir anlaşma yapalım. Sen benim kafamı öp, başımı öp, seni bırakayım git istediğin yere gidebilirsin diyor. Abdullah bin Muzakir deiyallahutta diyor ki ashabımı da bırakır mısın başını öpersen? Ashabımı da bırakır mısın? Diyor ki tamam bırakırım. Şayet başını öpersen ashabı bırakırım. Kral Hristiyanların hahamlarından, papazlarından, dini liderlerinden olan birisi Allahu alem yani Hristiyan bu adam Müslüman değil ki dinimize göre Hristiyana hürmet etmek, Hristiyanın başını öpmek, Hristiyanın işte e, tacını o şeyi e, hacını öpmek Bunların hepsi normalde küfür yok. Küfür ameller olarak algılanır. Abdullah bin Uzare'ye radıyallahu anı düşünüyor. Diyor ki: "Ben bunun başını öpersem hiçbir şey kaybetmiş olmam. Kalbim imanla dolu. Ondan sonra eğer öpersem de işte yüzlerce sahabeyi de kurtarırım." Kendi kendine bir istişare yapıp öpüyor başını. Peygamber şey Ömer radıyallahu anh'ın yanına geliyor, olayı anlatınca Ömer radıyallahu anhasabına diyor ki oradaki tüm sahabelere herkes herkes kapsın. Abdullah bin Uzare'nin başını öpsün. Yani böyle bir ikrah altında, böyle bir ikrah altındayken tabiri caizse küfür olan bir amel işliyor. Küfür olan bir amel işliyor. Ama burada ne var? Burada e, maslahatı düşünerek, ümmetin maslahatını düşünerek, o zorlama şeyini e, ön plana çıkartarak böyle bir amel yapıyor ki o zamanın halifesi olan Ömer radıyallahu anh ise kendisini yapmış olduğu fiilin amelin doğru olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabeler onun başını Ne yaptırıyor? Öptürüyor. Yani bu ikrahla alakalı sahabe döneminde tabi döneminde gerçekten çok şeyler yaşanmış. Bunların hepsi günümüze örnek olan meseleler. Evet. Ehl-i sünnet alimleri arasında ikrah altında söylenen sözün küfür olmadığı ile alakalı ihtilaf yoktur. İkrah altında bir küfür sözü söyledik. Bu kesinlikle kişiyi Kafir yapmaz. Bunda kesinlikle ihtilaf yok. İhtilaf nerede? İhtilaf edilen şey o ikranın ne ile sınırlandırıldığında ihtilaf etmişler. Yani hangi şeyler, hangi tehditler, hangi zulüm, hangi işkence, ikrah sayılabilir, kişi bu sözü söyleyebilir veya bu fiili yapabilir. Bunda ise gerçekten baktığımız zaman alimler alimlere, sahabelere, tabiine baktığımız zaman çok farklı farklı sözlerle rivayet edilmiş. Şimdi normalde Ağır işkenceler, ölümler, huzurların kesilmesi e, gibi şeyler işte ağır, e, şey ağır tehditler olarak algılanıyor. İkra altına kabul edilen. Ama bazı hafif şeyler de var. Kimileri onları dahi kabul etmişler. Mezhepler arasında olaya farklı bakanlar var. Onun için muhtemelen e, bir dahaki hafta tekrar bu meseleye dalacağız. Şimdi Ömer radıyallahu anh ikrahla alakalı ne diyor? Diyor ki aç bıraktığım... Veya korkuttuğun veya hapsettiğin kişi güven içinde değildir. ya yani ne demek? Güven içinde değilse bu ikrah şartını alabilir. Aç bıraktığın yani kişiyi aç bırakarak veya korkutarak veya hapsederek bir şey yaptırmak istersen o kişi yaparsa ikrah altında o şeyi yapmıştır. Ona bir vebel yoktur. Diğer bir sözündeyse in Ömer radiyalan korkuttuğun veya bağladığın yahut da gördüğün kişi içinde güven yoktur. Diğer sözünde dövdüğün, ansızın yakaladığın, aç bıraktığın kişi ile alakalı. Bunların hepsini Ömer Radıyallahu Anh söylemiş. İnsanı aç bırakmayı, dövmeyi, bağlamayı, tehdit etmeyi ve aniden yakalamayı Ömer Radıyallahu Anh ikrah altında kabul etmiş. Yani bunların hepsi ikrah altında söylenecek söze nedir? Bir vesiledir. Hüseyfara Radıyallahu Anh kamçının işkencesinin içine düşürdüğü fitne kılıcın işkencesinin içine düşürdüğü fitneden daha beterdir. Yani kamçı ile işkence gören kişinin ikraha alması, kılıç ile işkence gören kişinin ikra almasından daha önce gelir diyor. Böyle bir söz söylemiş. Bu nasıl olur deyince kendisine sorulmuş. Demiş ki şöyle, şu cevabı veriyor. Kamçının kişiye verdiği acı onu idam sehpasına kadar çıkartır. Kamçı, kam, yani kamçılanan kişinin hissetmiş olduğu acı idam olmayı bile kendisine kabul ettirir. Ama kılıcın diyor acısı o şekilde değildir. Yani İnsan zaten kılıç darbesiyle ya ölür e, veya hani kamçının kadar böyle e, devam ede gelen bir şey olmaz. Mesela adama yüz kamçı bulacaksa iki saat sürer diyelim. Veya 5 saat kamçıyla adama işkence yapılır. Ama kılıç öyle değil. Kılıç da adam şehit olur ya da kurtulur. Veya kişiyi idam sehpasına çıkaran şey kamçıdır diyor. Onun için kamçıyı burada Hüzeyfer radıyallahu anh. Burada ne anlaştı? Hüzeyfer radıyallahu anh. Kamçının E, ikrah için kullanılabileceği bir vesile olarak algılanmış. Cabir radiyallahu anh ise şöyle diyor. Beni itaat etmeye mecbur kılan bir zalime itaat etmemde bir günah görmüyorum. Beni itaat etmeye mecbur kılan bir zalime itaat etmede zahiren itaat ama kalp ve e, iman olarak da e, muhalefet etmede bir vebal görmüyorum diyor Cabir radiyallahu anh. Evet Kadı bin Şurayh ki en meşhur kadınlardan tabi döneminde diyor ki kişiyi bağlamak ikrahtır. Tehdit etmek ikrahtır. Dövmek ikrahtır. Hapsetmek ikrahtır. Bunların hepsi ikrah olarak algılanabilir. Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh diyor ki ben benden bir veya iki kamçı vurmayı uzaklaştıracak her sözü söylerim. Benden bir veyahut iki kamçı vurmak vuracak olan vurulacaksa bunu uzaklaştıracak olan şeyi şey hususunda her sözü söyledim tabi saraksi İmam saraksi Abdullahmet Oun Radıyallah'u'ın bu sözün açıklıyor ki farklı yerlere farklı yorumlara gitmesin diye ki güzel bir açıklama diyor ki buradaki iki kamçıdan maksat elem verici bir şekilde dövmektir veler ki bu dövmek iki kamçı vurmak şeklinde olsun Yahut bu söz dayaktan dolayı öleceğinden korkana bir misaldir. Abdullah İbni Mes'ud bu sözün için söylemiştir? Dayaktan dolayı öleceğinden korkan kişi söylemiştir. Yani kamçıdan dolayı öleceğinden korkan kişi ne yapabilir? Ruhsatı alabilir. Kişiye iki kamçı vurulur da o da dayak neticesinde helak olacağını hissederse her sözü söyleme ruhsatına sahip olur. Şekilde açıklanır Yoksa Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh gibi bir sahabenin tehlikeye sürüklemeyecek iki kamçı vurulması korkusuyla kişinin kafir olmayı diliyle söyleyebileceğine izin vermesi diyor imkansızdır. Yani Abdullah İbn Mesud gibi fakih olan bir sahabenin Resulullah sallallahu yanından hayatı boyunca ayrılmamış bir sahabenin iki basit kamçıdan dolayı küfür sözü söylenebilir düşüncesi burada diyor kastedilmemiştir. Burada hani kendisine işte kamçıyla vurularak dövülme korkusu olabilir. Veya işte daha farklı işkenceler yapılması düşünülmüş olabilir diyor. <gülüyor> Yine İbrahim en Enneha'i. Tabiinden birisi ve zamanın en güvenilir müftesi olarak bilinen hadis ilminde de kendisine hadis sarrafı diyorlarmış İbrahim Enneha'i. Tabiim ve çok meşhur bir alim yani öyle söyleyelim. Hadis sarrafı denilen bir kişi ve o dönemdeki halifenin müftüsü ve en meşhur müftülerden ve en güvenilir müftülerden için ki bu kişi yani burada müftü olduğunu için söylüyor ve hadis sarrafı olduğunu için söyleniyor bize şunu hatırlatıyor yani meseleye çok vakıf birisi bunun önüne bu meseleyle alakalı çok hükümler gelmiştir. Kadı olduğu için bu meseleyle alakalı çok hüküm vermiştir veya ikrah altında kendisine çok işte hükümler sunulmuştur diye bize hatırlatıyor. O da şöyle demiş Hapsetmek ikrahtır. Kişiyi bağlamak ikrahtır. Kişi, kişinin bağlanması veya hapsolunması nedir ikrahtır? Yani kişinin hapisten kurtarılması için veya ipinin çözülmesi için bir söz söylenilmesi isteniliyorsa o sözü kişi söyleyebilir e, katkısını atmış buraya koymuş İbra, e, İbrahim el-Naka'in. Evet, e, Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh diyor ki Takiyi ancak dil ile olur, elle olmaz buyurmuştur. Şimdi ne demek burada şu sözü kastediyor. Şimdi takiyi ancak dil ile olur. Yani bizi e, zorlamış oldukları şeyi söz olarak söyleyebiliriz zulüm altındaysa. Ama elle bize bir şey yaptıracaklarsa ki bu başka birisinin ölümünü e, ölümüne emrediliyorsa. Diyelim ki sana silah verdiler işte felenceyi öldürmezsen seni biz öldürür. Felancanın ölümüyle seni tehdit ediyor. Veya felancanın kolunu kesmezsen seni öldürürüz. Felancanın malını çalmazsan, filancana zarar vermezsen seni öldürürüz gibi tehditler kişinin elle yapması gereken amel olduğu için bu diyor ki bunda ikrah yoktur. Yani yapamaz. Kişi karşı tarafa kesin de zarar veremez. Bu ikrah altında kalırsa. Ancak istenilen sözü söyleyebilir. Abdullah İbni Abbas'ın ikrahtan anlamış olduğu da bu. Yani ancak zorlanarak işkence ve zulüm altında bizde küfür olan sözü söyleyebiliriz. Bunda ruhsat verilmiş. Ama başka birisini öldürürsen ancak kurtulursun. İşte şunun elini kesersen kolunu kesersen ancak kurtulursun gibi sözler kesinlikle yapılması caiz olmayan şeyler demiş Abdullah İbni Abbas. Yani şimdi burada takriben sahabeden, tabiinden ve işte Ehl-i Sünnetin meşhur alimlerinden çok sözler var bununla alakalı. Ama yani ihtilaf var. İhtilaf var. Mezhepler arasında da yansımış bunun ihtilafı. Bir dakika da inşallah mezheplerin bu konudaki görüşlerini inşallah getirmeye çalışacağım. Yani az aşağı yukarı birleştiği noktalar var ama tamamen ittifak konusu değil ikrah meselesi. Yani ikrahın sınırı ittifak konusu olmamış. İhtilaf üzerine devam ede gelmiş bir şekilde. Çünkü kimisine göre bir kamçı yetiyorsa kimisine göre ise ancak işte ölümcül tehditler ikrah olabilir diye. Mesela Hanbeli mezhebine göre İmam Ahmet bin Hanbel'in kabul etmiş olduğu görüş ya önemli uzuvlarından bir uzuvun kesilmesi veyahut ölecek bir şekilde tehdit edilmesi. Ölecek şekilde bir işkenceye maruz kalması dışında ikrah altına ikrahı kesinlikle ruhsat olarak alamaz diyor. Mesela Şafiler meseleyi biraz daha hafif tutmuş. Hanberler bu bu konuda en e, tabiri caizse e, ipi sıkı tutan e, kısım öyle söyleyelim. Evet burada kalalım inşallah. Yine haftaya ikrah ile alakalı e, bir şeyler daha e, konuşuruz size. Subhanakallahu muzihamdik. Neşhedü la ilahe illa ent. Estağfurullah.